قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما nuru ile menever fuatları envar-ı Kur'an ile muattar olan ve yüzlerinde ve alınlarında eseri secde bulunan kalpleri aşkı ı Muhammed'le titreyen, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olan müminler. Okuduğum ayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kadrivala'sında inzal olmuş bir ayettir ki, her Cuma günü, her mescitte, her Beytullah'ta bu kadri i Muhammediyet ilan olunur. Aşıklar da bu tanini endaz eden ayetin manasıyla kalpleri titrer, gözleri yaşarır, hakkın emrine imtisal ederek iki cihan fahri, ve ı Adem, sebebi ilkati beni Adem, mevcudatın efendisi olan Muhammed Mustafa'ya salat selam ederler. Bu salat selam etmekle de cennet yolunu bulurlar ve cemale iliştirirler. Okuduğum ayette şu, denizden bir katre, Şemisten bir hüzme, kainattan bir zerre. Allah diyor ki, yani yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki bizi bir kat iken rahm-ı maderde hayis kanıyla ile, kudret fırçasıyla tersim eyleyen, bizi bu hale getiren yaşatan ve öldüren ve tekrar diriltip, tekrar öldürüp, tekrar diriltip cennetine alacak olan. Allah diyor ki, ben Allah'lığımla ve meleklerimle beraber Habibim Ahmet, Resulü Muhammed'im üzerine salatu selam etmekteyim. Bir daha. Tekrar edelim. İnne Allah'a ve melaikete hu yusannura Nabi. Ben Allah'lığımla, meleklerimle, Habibim Ahmet, Resulü Muhammed üzerine salatu selam etmekteyim. Ya eyyühellezine amenu. ''Ey kendi isimimi bahşettiğim müminler.'' Allah'ın bir ismi mümindir. Allah sana kendi ismini vermiştir, kendi sıfatını. ''Ya illezine aminu ey müminler, sallu aleyhi, Habibime size ne yapınız? Salat ediniz.'' ''Vesillimu teslima, tam bir teslimiyetle Resulullah'a selam veren, salat okuyan selamet bulur.'' Ülema bunu taksim etmişler, fakat biz bundan bahsetmeyeceğiz. İşte ömründe bir defa, iki defa, bir de. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, yani Resul-i Ekrem Efendimizin, yani rahmetelle alemin olan Efendimiz ve kainatın efendisinin ismini işitip de Resulullah'a salat vermeyen nara düşmüştür. Hor ve hakir olmuştur. Resulullah'ın ismini eşitip de Resulullah'a salatü selam eden kimse cennetin yolunu bulmuştur, Allah. didara ermiştir. Çünkü Allah'tan sonra en büyük varlık Habibi Huda Muhammed Mustafa'dır. Ondan daha büyük bir beşer insan gelmiyor şu da gelmeyecektir. 224 bin Peygamberin Seyyidi Efendisi'dir, 113 ül Peygamberin Seyyidi'dir, serveridir Hz. Muhammed Mustafa. Cennet, cehennem, arş, kürsü ne varsa onun nuruna halk olmuş ve onun için halk olmuştur. Allah'ın sevgilisidir. Bizim de sevgilimiz Allah'tır. Onun ismini işitip salat vermeyi unutan cennetin yolunu unuttu. Onun ismini işitip ona salat selam okuyan, onun aline, evladına salat selam okuyan cennetin yolunu buldu. Hakkın rızasına erişti. Resulullah'a bir salavat okuyana Allah on defa salat okur. Resulullah'a bir salavat okuyana Allah on defa salat eder. Çünkü sana bak, onun ümmetine, ona sevgisinden dolayı salat etmektir. Hüvellezihuallahi yusalli aleyküm Allah size salat eder. Günahlarımızı affeder. terfi eder, deracat ettirir. Cennete vasıl eder. Didara kavuşturur. Vasılı canan eder vasılı zat eder. Binlerce bu hususta hadis-i şerif varit olmuş, iki cihan serveri salavatın eftaliyetini bize haber vermiştir. Her işittiğim vakitte Resulullah'a salatu selamet ki, her salatü selamın Resulullah'a haber verilir. Sana daha böyle komprim olarak bir kısa anlatayım. Diyor ki, Hazreti bir velilerden, yüksek ulu velilerden bir veli, Kabe'yi i Muazzama'daydık. Bir delikanlı Kabe'nin rükümlerinde, tavaf rükümlerinde yani, dua etmiyor, mücerre salatu selam okuyor idi. allah Alem ye Cüneydi Bağdadi, ye Sonra ben dikkat ettim bu çocuğa. Tavaftan sonra çağırdım evladım. Her rükünün bir salatı, bir duası vardır. Bu duaları sen bilmiyor musun ki? Hep salat okuyorsun, o duaları okumadın diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Ben her rükmün duasını bilirim. Fakat bundan böyle dua etmeyeceğim. Ancak Resulullah'a selatü selam Allah, Allah. edeceğim. Sebebi de şu. Biz Horasan'lıyız. Haccat çıktık. Hac niyetiyle. Geliyorduk küfe yarında Babama ölüm erişti. Ecel erişti. Babam öldü. Fakat babamın şekli değişti. İnsan şeklinden hariç bir şekle girdi babam. Çirkin bir şekil aldı. Efendim ümmeti Muhammed'e umuyor olarak olmaz bizde. Böyle iki senede 200 senede bir defa olur. İbret olsun diye. İbn-i Şahane tarihinde bir adam sabah namazında imamı taklit etmiş. İmamın okuduğu Kur'an'ı taklit etmiş. İmam da veliullah'tanmış. Kahri ricale oramış, Kendisi maymun olmuştur. İbn-i Şahane tarihi yazıyor. Bu, kayıtlamış yani. 100 senede, 50 senede böyle bir şey olur. Babamın şekli değişti. Ağlıyordum. İki musibete erişmişti. Birisi, babamı kaybetmiştim. İki, Yolda kalmıştık. Üç babam bu şekle girmişti. Daha birçok musibetlere girip dar olmuş Ne yapabilirdim? Ağlıyordum. Birdenbire çadırın kapısı açıldı. İçeriye kainatı nurlandıran bir zat girdi. Şerat yürüdü. Babamın üzerinden perdeyi kaldırdı. Ve mübarek elleriyle babamın başından ayağına kadar suazladı. Eski güzelliğinden daha babam güzel oldu. Daha nurlandı. Hemen o zatın ayaklarına kapandım ben. Kimsiniz diye sorduğum kendisine buyurdular ki iki Cihan fahri Sedaderabiye Muhammed Mustafa'yım ben. Ruhaniyet peygamberi. Evet efendim. Nerede anılırsa, nerede aşkı Muhammedle kalp çarparsa ruhaniyet-i Muhammediye oradadır. Hatta okuduğun namazda Tahiyyat'ta Esselamu aleyke eyü'n-nebiy, içiniz aratılmalı var. E, aleyke kelimesi muhataptır, muhaddettir yani. Esselamu aleyküm ey nebi dediğim vakitte Resulullah'ın ruhanizi sana selam verir. İnşallah duyarsın. Yakın zamanda. Babam bana her gün selatü selam'ı kurdu Bugün bu selatü selam bana gelmedi. O melekler babanın vefat ettiğini böyle bir felaket-i olduğuna haber verdiler. E hayatında beni unutmayanı ben bu halinde unutur muyum dedi. Koşarak geldim onun derine. Onun sonra ahdettim gidiyor. Nereye gidersem gideyim dua Resulullah salavat dediğim kadıya gelecek benimiz. Efendiler işte böyle bir peygambere sahibiz. Elhamdülillah. Allah bizi Muhammed'inden ayırmasın. Allah yer, yerin göğünün sahibi ona salat ediyor. Yerin göğünün sahibiyle beraber melekleri Resul'le salat ediyor. Öyle bir peygambere tabiiz. Öyle bir resulün ümmetiyiz elhamdülillah. Kur'an bize nazil olmuş. O peygamber ki nur evvel, o peygamber ki bas ahır, o peygamber ki evvelül haşır. Yani olan olur, sema yarılır, yıldızlar dökülür, kabirler eşilir, denizler kaynar. Evvela Haş olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kabr-i bir nur zahir olur, Allah civriyle emini oraya gönderir. Habibi Muhammed'e git ya Cebrail, bürak'ı götür. Gider Resulullah Efendimiz varak başlarından toprağa silkerek haşrolunur. Evvel haşirdir. Ve kalkar kalkmaz Cebrail Cebraile Ümmet dedim nerede ya Cebrail diye sorar. Vallahi ya Resulallah senden evvel kimse olmadı İkiden kalkıyorsun. Nasıl ki bir çoban koyunlarına sahipse arıyorsa biraz misali çirkin ama anlatmak için güzel. Bir baba nasıl ki, bir anne nasıl ki evladını Rahmet ve şefkatle. Yani bir harp zamanında, bir darp zamanında bir baba evladını kaybetti, bir ana evladını kaybetti. Nasıl harptan sonra evladını arıyorsa Resulullah seni ve beni öyle arayacaktır. Allah. İşte bu, bu tanışmayı, bu tarifü salavat tevin eder. Salavat-ı şerife. Resulullah'ın ismini işittin mi, salatü selam kudun mu? Mesele kalmaz. Hadi bir kısadan anlatacağım bugün size. Şeyh el Cezuli Hazretleri diyor ki, Aptast alacaktım, bir kuyunun başına vardım. Fakat kuyuda ip de yoktu, kova da yoktu. Düşünüyordum ne yapacağım diye. Bir kız çocuğu gördüm, ufak yaşta. Duvarın üstünden bana bakıyordu. Kızım bir kova, ip yok mu? Su çıkarayım şuradan apı dedim. Güldü. Senin gibi arif-i billah bir adam, bir kuyudan suyu ya kuletin yok mu senin dedi. İp, kuyudan su mı dedim. E, Resuller çıkarmıştı. Onlara varis olan velilere çıkarabilirler. Allah kaderdir bunlar bu işe dedi. Ve kaptı geldi bir şey söyledi. Kuyuya su taşlı diyor. Hazreti şey Öyle söylüyor. Kitabın başına alındı. Buyur dedi diyor. Su taştı. Abdest aldım su tekrar çekildi. Fe subhanallah. Şaşırdım diyor. 12, 13'sinde bir kız çocuğu bu şekilde bir keramet kendisine zahir olan. Bunları çok görmeyin İslam evliyalarına. İslam evliyalarının iki cihan, iki cihan onların elindedir. İki cihan. Böyle çok görme kuyudan su çıkarmayı falan. Böyle aklını kurban edeceksin. Hazreti Muhammed'in yoluna ve onun sevgilileri yoluna aklını kurban edeceksin. Olur mu olmaz mı? Olur. Neler oldu da haberin yok senin hala. Farkında bile değilsin. Şeyh gitti evine yattı düşünüyor. Gece yarısı diyor, ailem yanından kalktı, dışarı çıktı. Ben de peşine kalktım. Nereye gidiyor bu kadın diye. Sokağa çıkmış dışarı çıktı ama önünde bir aslan, arkasında bir kaplan diyor. Deryaya doğru yürüdüler diyor. O vakit İspanya bizde. Yani İspanya İber Yarımadası bizde o vakit. 800 sene İslam elinde kaldı orası. Sonra Müslümanlar birbirine düştüler. Sonra kafir geldi, hepsini kesti, ve çıkardı oradan attı. Daha İstanbul 530 sene, 526 sene falan bizde. Eğer tevhide uzarsan İslam'ı zedelersen, birbirini sevmezsen, Kur'an'a saldırmazsan burada da seni çıkarabilirler yani. Onu söylüyorum, onu söylüyorum sana bunu. 800 kişilerin şey oldular. Hepsini kestiler attılar. Rumeli bundan, Rumeli 600 sene elimizde <gülüyor> kaldı, Rumeli'de kimse kalmadı şimdi. Cettinin, babanın dedenin mezar taşları bile çöktüler, attılar. Tevhidi bozma. Allah Resulü diyor ki, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. ''Beni her şeyinizden sevmedikçe imanınız kemale girmez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O sevgili Peygamberimiz. Habibi Huda, Şefi-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın gidiyor, ben de peşlerine düşündüm. Derya'nın kararında, dens kararına İleride bir ada vardı, adacık. Kadı postuna attı benim ailem. Aslanlar orada durdular. Kadın adaya gitti, bir müddet sonra döndü geldi. Tekrar aslanlar biri önüne, biri arkasından düştü. Ben onlardan ember geldim yatağa yattım. Ve böyle üç gece biz bunu böyle takip ettik. Dördüncü gece kadının elinden tuttu. İyi dinle. Sen bu keramete nereden girdin? Üç gecedir ben seni takip ediyorum. Böyle böyle hadise böyle oldu. Dedim kendisine. Dedi ki diyor daha yeni mi sen buna vakıf oldun? Ben yirmi senedir aynı haletteyim. Her gece teheccüdü adına kılarım teheccüd namazını. Ne zevk mi? Anlayan şun. Neyle buldun bunu? Sorayım dedim. Diyor, sorayım dedi ve gitti sordu soracağı yere gel dedi ki salavat ile buldum. Hangi salavatla? Dediler ki salavatı söyleme. O alimdir, kamildir, fazlalandır Salavatları toplasın bir kitap yapsın. O kitabı sana okusun. İçinde varsa söylersin. Kadı müntebi e gidince o zat ellerini, kolları sıvadı alim adam ve bütün Resulullah'a söylenen salavat-ı şerifelerin hepsini cem etti. İsmine Hayrat dediler. İsmine, bu kitabın ismine Delail-u Hayrat dediler. Sonra kadına okudu. İki yerde var dedi bizim irdiğimiz bu makamat. Bu, bu salavatla irdik yani. Hangisi? Dediler ki söyleme dediler, bütün kitapları okusun. Kesin kitabı yakarnaşlar okusun diye, hepsi tekbir okusun diye söylemedi, söylemedilerdi, ailem söylemedi. Ha şimdik tabi bunu süresine arz eyledik, bu İslam'ın zevk kısmı, keramat kısmı. Mustakim olursan Allah sana kerameti verir, sakın sen sakın keramet için Allah'a ibadet yapma, çirkin olur o. Ama sen mustakim olursan istikamet sahibi doğru, Allah sana başına tac kerameti koyar. Ne cennet için Allah'a ibadet kıl, ne cehennem korkar Allah'a ibadet Allah'a Allah olduğu için ibadet eyle. Muhammed Mustafa'ya Allah'ın Habibi Muhammed olduğu için sevgi, sevgi muhabbet göster. İki cihan felahı ve saadeti bu yoldadır. Size hakkı hakikate çağırdım. Yakın bir zamanda amel sandığına gireceğiz. İyi dinleyin. Yalan değil. Böyle olacak. Padişahı paşası, kralı hac, hacısı, hocası şeyi Gedası beyi, hepsi bundan karşılaşacak. İlk soru Hz. Muhammed hakkındadır. Allah! Gösterecekler, bu zat hakkındaki malumat nedir diye. Söylediğim yer Müslim'den söylüyorum, Müslim kitabından. E Kur'an'dan sonra en büyük kitaplarımızdan iki tane sahih hain, bu Müslim vardır. Müslim'den söylüyorum. Bu zat hakkındaki malumatı nedir diyecekler. Müminler görür görmez, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٍ رَسُولُ Bizim sevgilimiz Allah'ın sevgilisi Muhammed Allah. Mustafa diyecekler. Münafıklar diyecek ki Müslümanlar ona peygamber derdi. Biz onu tanımıyoruz diyecekler. O kadar azaba gitti. Müminler saadete erişecek. Münafıklar kafirlerin yolu sabacaktır. Nara doğru. Ya Rabbi bizi Muhammed'den e ayırma. Amin, amin. Onun nazar-ı izfatiyle narından azat, mazarızat ile azad, zât eyle ya Rabbi, vallahi veliüladarüsselam. Ve menşar <gülüyor> ila <gülüyor> sırhatmüştek.